Evet dedi ki bu bapta ilk getirdiği e, Nisa suresi 171. ayet Allah Ya ehlal kitabı la tagli la tagliu fi dinikum. E, kitap ehli din dininiz hakkında aşırı gitmeyin. Şimdi burası çok önemli. Bir, ehli kitap kim? İki, aşırı gitmeyinden irade ettiği Allah subhanahu ve teala'nın ne? Şimdi ehli kitabın ne olduğu noktasında cumhur ulema şafiler, malikiler ve hanbeliler demişler ki ehli kitap ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlardan demiştir. Yani Kur'an ve sünnet naslarına gelen ehli kitaptan kasıt Yahudi ve Hristiyanlardır. Hanifiler burada muhalefet etmiş demişler ki kendisine kitap verilen kafirlerdir demişler. Kendisine kitap verilen kafirlerdir. Bu noktada zaten ümmet arasında ihtilaflar patlamış. Mesela Kur'an'da kim geçer? Sabiiler geçer değil mi? Sabiilerin bakın meallerde dipnotlarda şey yazar. Yıldıza tapanlar. Ki böyle bir mümin taifi olmaz yıldıza tapan o, o rivayetler hep İsrailiyattır. Yani bunlar muteber görüşler değil. Sabiler rivayet doğruysa zeburun ehli olan insanlar. Yani Davut aleyhisselamın e, ümmeti ehli kitap kavramı içerisine hanifiler sabileri de sokmuşlar. Çünkü kendisine ne yapılmış? Kitap verilmiş. Hatta bir rivayete daha dayanmışlar. Ömer radıyallahu anhu mecusiler için diyor ki gidin araştırın bakalım onlar kitap ehli midir değil midir? O yüzden hadis var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Mecus ile kitap ehli gibi muamele edin ama kadınlar ile nikahlanmayın, kestiklerini yemeyin. Yani ehli kitabın tanımı noktasında cumhur ile hanifiler arasında ne var? Bir ihtilaf var. O yüzden kafirlere hüküm, ahkam indirirken biri hanifi ulemasının bu görüşünü alıp ona göre kafirlere bir hukuk belirlerse burada biz bu görüşü kabul etmesek dahi diğer tarafı tekfirle veya buna benzer günahkarlıkla veser veser şeylerle ne yapamayız? İtham edemeyiz. Çünkü burada ciddi bir ihtilaf var. Yani ümmetin muteber saydı ve işin içinden çıkılamayan bir nokta var. Cumhur şöyle cevap vermişler, demişler ki Yahudi ve Hristiyanlarla mutahassıstır demişler. İmam Gazali bunu dinlendiriyor Bizim yani menheç olarak kabul ettiğimiz hadis ehlinin tamamı zaten Yahudi ve Hristiyanlardır demişler. Ama bunun haricinde diğer taifeler demişler ki Müşrik ile ehli kitap kafinin farkını şöyle ayırmışlar. Müşrik demişler şirkin varlığıyla beraber kitabı olmayan ümmet. Ehli kitap ise şirkin varlığıyla beraber kitabı olan ümmettir demişler. Burada bir ihtilaf var. Bizim tercih ettiğimiz görüş. Cumhurun görüşü, yani ehli kitaptan kasıt nedir Kur'an ve sünnette? Yahudi ve Hristiyanlardır. Zaten ayetlerin, ehli kitapla alakalı ayetlerin siyakına ve sibakına öncesine ve sonrasına bakıldığı zaman görülecek ki, ehli kitabı anlatan ayetlerin hepsinde Allah Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyor. Hiçbirinde Sabiilerden veya başka şeylerden. Yani ben rastlamadım bugüne kadar. Okuduğum şeyler kitaplar arasında da böyle bir sonuca varmadım. Yani Ek seri ulama demişler ki, kasıt Yahudi ve Hristiyanlardır. Şimdi Ehli Kitap bunlar Allah ne dedi? Letahlufi dinikum, dininizde letahlu aşırı gitmeyin. Peki aşırılıktan kasıt ne? Ayetin devamını okuyanın daha anlaşılır olacak. Walataku'u, şöyle söylemeyin, alallahi illal Hak, Allah adına sadece hakkı söyleyin. Çünkü herkes bugün davet yapan herkes Allah adına konuşur. Herkes aslında cennet val eder birilerine. Herkes imanın sınırı budur, küfrün sınırı budur der. Allah da diyor ki, Allah adına konuşurken sadece Hakk'a konuşun. Yani nefsinizin hevasına, hevanıza uymuyor diye. İşte muhalifinizin görüşüdür diye Hakk'ı ketmetmeyin, Hakk'ı gizlemeyin. Allah adına konuşuyorsunuz sadece Hakk'ı söyleyin. Hak olan doğru olan neyse onu beğenelim. اِنَّمَا الْمَس۪يحُ Şüphesiz Mesih İsa ibn Meryem Meryem'in oğlu İsa Resulullahi Allah'ın Resulüdür. Bakın dikkat edin İsa aleyhisselamdan bahseden bütün ayetler hep ne der? İsa ibn Meryem Meryem'in oğlu İsa Kur'an başından sonuna kadar kime reddiye veriyor? Hristiyanlar reddiye veriyor. İsa Allah'ın oğlu değildir Meryem'in oğludur diyor. Allah o yüzden İsa ibn-i Meryem İsa ibn Meryem diyor. Meryem'in oğlu İsa, Meryem'in oğlu İsa diyor. Nedir Allah'ın resulüdür ve kelimesi alqah ila Meryem'e ve ruhum minhu. Allah'ın attığı bir kelimedir ve Allah'tan bir ruhdur bu. El Golu. Buradaki aşırılık huval ifratu fi tadimi bil kabli itikat. Gerek itikatla gerek sözle bazı salihleri yüceltmektir, tazim etmektir. Yani birilerinin anladığı şey değildir yani. ya. İşte kendileri müşrik olmalarına rağmen şirk işlemelerine rağmen işte bu yap, bunu yapanlar kafir olan diyen Müslümanlara harici yaptasını vuran onlara işte bunlar aşırı gitmiştir helak olmuştur diyen insanların anladığı gibi aşırılık anlamamış ulema. Ne anlamışlar buradan? Allah'ın kulu hakkında tazimde aşırı giderek sapıtmamak. Ya bugün mesela 2-3 gün önce ne vardı? Mövlid kandili dedikleri bir bidatı insanların önüne sundular. Kimi yüceltiyorlar? Peygamberi yüceltiyorlar aleyhissalatü vesselam akıllarınca. Ama mevlid kan dilinde öyle mevlidler okuyorlar ki zaten bir bidat ihdas edip zaten yani fıskın fucunun içinde yüzüyorlar zaten müşriklerde. Bir de bu mevlidlerinde peygamberi överken sen şöylesin sen böylesin işte levulake ke hadisini getirirler. İşte sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım peygambere Allah subhanahu teala'nın böyle dediğini. Halbuki Allah yerleri ve gökleri yaratış kayetini diyerek zariyat suresinde belli etmiş. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani Allah mahlukatı peygamber için yaratmadı. Allah mahlukatı yaratılmışları kendine ibadet edilsinler diye yarattı. Ama tazim edecekler ya peygamberi yüceltecekler ya aşırı gidecekler ya tıpkı Hristiyanların Meryem oğlu İsa yaptığı gibi ne diyorlar? Allah işte peygamber için yarattı. İşte Adem cenneti kapısında La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah kelimesini gördü. O yüzden affedildi. İsa Resulullah, Musa Resulullah, onların hepsi de Allah'ın Resulü. Yani Muhammed tabii ki faziletlileridir. O başka bir şeydir. Şer'i Nas'ların bizi öğrettiği gösterdiği Resullerin sonuncusu, Nebilerin sonuncusu, Allah katında en faziletli, insan, insanların en faziletlisidir. Tamam böyledir ama diğer peygamberlerin, e, ümmetlerinin peygamberlerine yaptığı gibi bu peygambere ilahlık vermek haşa. Haşa işte ona bazı e, Allah subhanahu ve teala'nın vermediği vasıfları vermeye kalkmak işte dinde aşırılık bahsedilen naslarda aşırılık ta kendisi budur. Çünkü kitap ehli de Üzeyri ve İsa için ne dediler? Allah'ın oğludur dediler. Allah subhanahu teala hadis suresi 16. ayette diyor ki elem Elm yani li'llezine amenu en nakhsha ve ma Onların kalplerinin Allah korkusuyla iman edenlerin korkma vakti gelmedi mi Allah'tan hak gelmiştir onlara hak inmiştir onlar diyor kim gibi olmasınlar Allah iman edenlere buradan nasihat ediyor nasıl gibi olmasınlar utul kitabe min kab kendilerinden önce kitap verilenler gibi olmasınlar. Kendilerinden önce kitap verilenler gibi olmasınlar. Fatale aleyhimül emet. Bakın burası çok önemli. Vakit geçti. Fatale aleyhimul emet. Yani ehli kitaba hak geldi, kitap geldi, ilim geldi. Vakit biraz geçti. Ne oldu ya Rabb'i? Sakasat kulubuhun. Kalpleri kat katı kesinde. Şimdi bir takım insanlar görürsünüz. İşte adam der ki ya tevhide girdiğimiz günler ne günlerdi ya. İşte dinamiktik, koşturuyorduk, sağa gidiyorduk, sola gidiyorduk. Ah işte gençken yapıyorduk, şimdi kalmadı. Şimdi gece namazına da kalkamıyoruz, davete de gidemiyoruz, işte infak da edemiyoruz. Niye? فَتَعَلَا عَلَيْهِمُ الْاَمُدِ Allah'ın sünneti gerçekleşti. Vakit geçti. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Niye kalpleri katılaştı? فَكَثِيلٌ minhum فَاسَكُنْ Çünkü onların çoğu fasıklardır diyor Allah. Yani insan fıska daldığı için vakit ilerledikçe ne yapıyor? Fıska dalıyor. Fısk, bir fısk, iki fısk, üç, dört, beş. Kalp hep lekeleniyor. Leke, leke, leke, leke, leke. Vakit geçiyor. Ondan sonra kalbi kas katı kesmiş. Hakkı anlamıyor. Ondan sonra diyor ki biz 15 sene önce konuşuyorduk bunları. Biraz vakit geçsin siz de bizim gibi olacaksınız. Niye vakit geçsin? Kalp katılaşacak çünkü o zaman. Katılaşan bir kalp de hakkı anlayamayacak. Allah niye katılaştı dedi ayetin sonunda Onlar fasıktır. Onlar fıska meyyeldir. Onlar harama meyyeldir. Onlar günaha meyyeldir. Vakit uzadığı için kalpleri fıska meyletti. Allah'ı unuttular yani. Allah'ı unuttular, ahireti unuttular. Bakın şeytan insanoğluna insanoğluna önce ameli terk ettirmez. Önce amelin içini boşaltır. Namaz kılmayan bir insan için namaz kılmak meseledir. Ama uzun senedir namaz kılan adam için de huşulu namaz kılmak meseledir. Şeytan namazını kıldırır. Engellemez onu namazını. Ama namazın içini boşaltır. İman ettiğindeki huşusu, ihlası, takvası, Allah'a yönelişi onu çıkartır atar. Önce şekil olarak kalır. Şekil olarak yatar kalkarsın bir müddet. Ondan sonra o şekli de terk etmeye başlar insan. O yüzden Ali radıyallahu anhu'nun dediği gibi amel etmekten yorulmadım ama neden yoruldum? Niyetlerimi tazelemekten yoruldum diyor. Niyetten kasıt nedir? İhlastır. Çünkü vakit uzadıkça insan dünyaya dalacaktır. Dünyanın nimetlerini unutacaktır. İnsan unutkan bir varlıktır. Unuttuğu içinde o fısk, o günahlar onu Allah'tan uzaklaştıracak, ahireti unutacaktır insan. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Buradan Allah ayette neyi tavsiye etmişti? Ehli kitap gibi olmayın. Onlar çünkü böyle yaptılar dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onların peygamberleri tazim etmesinin sebebi bu. Önce fıskla başladı iş. Sonra nereye döndü? Küfre döndü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de La tuturinu keme etratın nasar Meryem Hristiyanların Meryem'in oğlu İsa'yı övdükleri gibi beni övmeyin diyor. Ne deyin? Allah'ın Resulü'dür diyin diyor. Aşırılık budur. Bugün evliyadır, falanın kerameti vardır, o işte şöyle müritte ne yardım eder, böyle eder. Aşırılık budur. Kur'an ve sünnet naslarında gelen bütün aşırılık kelimeleri bunların manasındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haricileri aşırılıkla vasıflandırmıyor. Hariciler için diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar putperestler hakkında inen ayetleri Müslümanlara tatbik edenler diyor. Yani haricilerin problemi tenzildedir, tatbiktedir. Aşırılıkta değildir yoksa. Yoksa onlar da aynı şeyi savunuyorlar. Bizim savunduğumuz şeylerle. Bizi onlardan ayıran şey tenzil, tatbik noktasıdır. Bütün zaten bidat fırkalarla bizim aramızdaki fark da burasıdır. Nasları şahıslara, bu durumlara, hallere indirgeme noktasıdır. Aşırılık ise insanları, beşer olanları ilahın seviyesine çıkarmaktır. İbn-i Teymiye rahimahullah bir icma naklediyor. Kim peygambere müseyleme olayı var biliyorsunuz. Peygamberin vefatından sonra ne yaptı? Peygamberlik iddiasında bulundu. Diyor ki İbni i Teymiye her kim müseylemeyi peygamberin seviyesinde tutarsa her kim peygamberiyle beraber birini aynı denk tutarsa bu adam kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir diyor. Çünkü diyor bu çok açık bir küfürdür. Şimdi bu İbn-i Teymi'nin sarım Mesul'deki sözü altına hemen şah düşüyor Muhammed İbn-i Abdül Allah ona rahmet etsin diyor ki eğer diyor bir beşeri Allah'ın Resulü ile denk tutmanın hükmü buysa bir beşeri o Resulün Rabbi olan o Resulü gönderen Allah'ın katına çıkartıp Şemsanı Yusuf'u Abdülkadir'i Allah'la bir tutanların durumu nasıldır diyor. Onlara Müslüman diyenlerin durumu nasıldır diyor. Yani gerçekten fıkıh budur, anlayış budur. Allah bunu dilediğine rızıklandırır, dilediğine bu rızkı verir Allah Subhanahu ve Teala. Onun sebebi de Allah'tan hakkıyla korkmaktır ki Allah Subhanahu Teala bu aşırılık nedir? İşte e, insanların birbirlerini tazimi nedir, ne yapsın, anlayabilsin. Evet, bu bapta. Şimdi az önce geçen ayetle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi bu ayetlerin hepsindeki Ehli kitap hakkında, ehli kitabın yanlışları hakkında nazil olmuş ayetler. Ama şunu demeyeceğiz tabii. Bunlar ehli kitabın, işte bunlar müşriklerin, bunlar falandan. O zaman bize ayet kalmaz haşa. Ee, bir usul kaidesi var. İbni Kesir'in de tefsirinde naklettiği bir usul kaidesi var. O kaide şu. El-ibratu bi-umumul lafzi, la bi sebep. Ayetten alınan ibret geneldir. Nuzul sebebine has değildir. Ayetten alınan ibret, yani ayetten alınan hüccet, delil geneldir. Nuzul sebebine has değildir. Yani bu ayet Yahudilere inmiştir ama bizi de bağlar. Bu ümmetten de bunu yapacak adamlar çıkacaktır. Tıpkı Maide 44'ün tefsirinde müfessirlerin nakmettiği şu rivayet gemi. Maide 44 okulunca insanlar huzeyfe diyorlar ki radıyallahu anhu. Ya Huzeyfe bu Yahudiler hakkında inmedi mi? Diyor ki Beni İsrail size ne güzel kardeştir. Bütün kötülükler onlara, bütün güzellikler sizlere midir diyor. Vallahi diyor onların yollarına karış karış uyacaksınız diyor. Yani o ayet Yahudiler hakkında nazil oldu ama bu ümmetten de bu şeyi yapan insanlar çıkacak. Neden nazil olmuş? Maide 44 şundan dolayı Yahudilerden biri recim, zina yapmış ihtilafa düşmüşler. Rejim mi yapacağız? Yoksa suratını boyayıp eşeğe bindirip insanların içerisinde mi gezdireceğiz? Eğer biri zenginse öldüremedikleri için yüzünü boyup eşeğe bindirip halkın arasında gezdiriyorlardı. Ama adam fakirse, güçsüz bir adamsa adamı taşlayıp rejim ediyorlardı. Resullah'a geldiler Aleyhisselatü Vesselam'a. Resulullah Sallallahu aleyhi ve selleme ne dediler? Nedir dediler? Resulullah Sallallahu ve hakem tayin ettiler. Dediler ki bunlar diyor ki rejim edeceğiz, biz diyoruz rejim etmeyeceğiz. Nedir dedi? Tevrat'ı getirin, Tevrat'taki hükmü nedir? Şimdi burada şunu anlaşılmaz. Peygamber haşa Tevrat'a muhakeme oldu. Kur'an'ı bıraktı. Böyle saçma bir mantık. Böyle bazı cahiller de çıkabilir kalbinde hastalık olanlar. Peygamber tahkik için getirttiriyor. Peygamber çok iyi biliyor Tevrat'ta rejim hükmü vardır. Ne için getiriyor? Onların hiçbir hücceti kalmasın diye. Getirin Tevrat'ı diyor. Getiriyorlar. O zina, ayeti, zina ile ilgili ayeti okuyorlar. Elini kapatıyor rejimin oraya. Abdullah İbni Selam Yahudi önceden, sonradan Müslüman olmuş. Elini kaldır diyor. Elinin altında ne ayeti var? Rejim ayeti var. Elini kaldırınca bakıyorlar ki zina yapan evliyse rejim emredilmiş onlara. Allah böyle bir topluluk için Mayda 44'ü indirmiş ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerine tak kendileridir. Sadece şeriatın bir hükmü. Sadece şeriatın bir hükmünü değiştirmenin, Allah katındaki adı فَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ enzalallah fa اللّٰهِ فَاُولَٓا كَمُ kafirun Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirler tekennelidir. Bugün Allah'ın bütün hükümlerini yeryüzünden silen, haşa, yani uygulamadan kaldıran, Allah'ın hükümlerini bir kenara atan, tamamıyla kendi hevalarından hükümler yapanları küfrüne şüphe edenler, ancak Allah'ın kalplerinden vahyin nurunu çekip aldığı, basiretini körelttiği ve kendileri için hayrı istemediği insanlardır. Ancak bunlar şüphe ederler. O yüzden bütün ayetlerde alınan ibret nedir? Geneldir. Nuzul sebebine ne değildir? Has değildir. Evet, Şeyh'in bu bapta getirdiği ikinci nasta Sahih'te İbni Abbas'tan gelen Allah'ın şu ayetini şerhidir, tefsilidir. Allah subhanahu teala Nuh suresi 23. ayette diyor ki وَقَالُوا Dediler ki لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ولا تذروا نودا ولا سوان ولا يغوث ويوق ونسر. إلهارınızı bırakmayın. Vaddi, Suay, Yaguth, Yuq ve Nasr'ı asla terk etmeyin dediler. Bunlar Nuh kavminin neyi birazdan gelecek. Gal İbn Bas bu ayeti okudu dedi ki radiyallahu anhuma "Hazihi esma ruccalun salihin. Bunlar salih adamların isimleriydi min kavmi Nuh, Nuh'un kavminden."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 o putlara ibadet etmediler. Ta ki onlar öldü gittiler. Onu, o işi yapan adamlar. Ve il ilim unutuldu. Ve ubidet. Onlara ibadet edilmeye başlandı. Yani Bukhari zaten bunu sahihine koymuş. Burada anlatırken diyor ki küfrün temeli cehalettir zaten. Zaten dikkat edin. Peygamberlerden sonra kavimlerin kafir olmasının sebebi peygamberin öldükten sonra kavmin ilmin unutması, ilme gereken önemi vermemesi, cehaletin yayılmasıyla beraber insanların küfre düşmesidir. Yani insanları küfre götüren şeyin ta kendisi cehalettir. O yüzden cahil olan bir insan asla ve asla Müslüman olamaz. Ancak bilecek, ancak ilim üzere buna şehadet edecek. Allah ne diyor? إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلِمُونَ Hakka kim bilerek ilim üzere şehadet ederse onlar kurtulmuştur diyor. اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bilerek فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ İyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani önce bunu ilimle yapacaksın. O yüzden Bukhari ilim babıyla başlamıştır sahihine. Ve demiştir ki ilim söz ve amelden öncedir demiştir. İnsanların küfre düşüş sebebi de nuhum kavminde buydu. Yani aşırılıkları neydi Nuh kavminin? Bak aşırılığı nasıl tanımlıyor İbn Abbas? Salih insanlar hakkında aşırı gidip onları ilah saymaları veya ibadeti onlara sarf etmeleri, ibadetin bir kısmını sarf etmeleri. Mekke'li müşriklerin aşırılığı da buydu. Bugünkü günümüz müşriklerin aşırılığı da bu. Bir tane dengesiz diyor ki Şeyh'im bana diyor binadan at dese ben atlarım diyor. Biliyorum ki şeyhım bana yanlışı kötüyü emretmez. Atlasam bile ben ölmem. Şeyh'im çünkü buna kadirdir diyor. Şimdi bu adam aşırı gitmemişte kim aşırı gitmiş? Adam şeyhını, beşerini Allah'la bir tutmuş. O yüzden şeriatın naslarında gelen aşırılık kelimelerin hepsi bu manaya hamle edilir. Birazdan hadis de gelecek. Demek istediğim mesele inşallah daha açık ve net anlaşılacak. Gale İbnül <gülüyor> Kayyum rahimahullah. İbnül Kayyum dedi ki, Gale gayri vahid mines selef lemna matu akafu ala kuburihim. Seleften herkes şu görüşe ittifak etmiştir. Bu ayette geçen insanlar öldükleri zaman insanlar kabirlerinin başına gelip ukuf yaptılar. Ukuf durmak demek. Yani bugün Eyüp Sultan'a gelip gelirsin, görürsün. kabrin önünde herkes duruyorlar. Böyle el açıyorlar. Belki kabre dua açmıyorlar. Allah'a dua ediyorlar ama bu şirkin başlangıcı. Sonra gece iki buçuktu. Bir, bir gün bir gittim oraya. Yolum düşmüştü. Ramazan'dı. Bir tane sofi. sarı sarmış. Kıble arkasında, kabir önünde, kabre dönmüş, sol bacağını sağ bacağının altından çıkarmış, kafasını eğmiş, kabre rabıta yapıyor. Eyüp Sultan'la belki de konuşuyor o sırada kendine göre. Bir cin, bir şeytan gelmiş Eyüp Sultan'ın kılına, o gerzekle konuşuyor, o da Allah'a yaklaştığını zannediyor. Bir de ayakkabılarını da çıkarmış, mermeri oturmuş. Yani olmaz. Yani Musa Aleyhisselam Allah'la konuşmaya gittiğinde çıkardı ya, herhalde oradan mı artık istimbat yapıyor, ne yapıyor? Ayakkabılarını da çıkarmış, kabre yönelmiş, abartısız gece iki buçuk. Ya adama gel, arkadan bıçağı sok, adamın umurunda olmaz. Adam transa geçmiş, Kimseyle işi yok. gelip geçen bir dünya insan var. İşte bunlar aşırı giden insanlar, helak olan insanlar bunlardır. Peygamber sasam hadisi birazdan inşallah gelecek. Peygamber sasam helak al muttavi üç kere diyor bunu. Aleha <gülüyor> selase. Aşırı gidenler helak oldular, aşırı gidenler helak oldu, aşırı gidenler helak oldu. Bunu üç kez dediler Rasulullah'a. İşte aşırı gidenler bu ahmak insanlar. Allah'ın kullarını, Allah'ın yarattığı mahlukları Allahla bir tutan, Allah'ın seviyesine çıkartan, kendileri gibi yiyip içen, kendileri gibi insan, beşer olan insanları kendi hayatlarını yönetme, kendi hayatlarını düzenleme, hüküm koyma etkisini Allah'tan alıp bunlara verenler, işte aşırı giden insanlar bunlardır. Dinlerinden sapan insanlar ayetlerde belirtildiği gibi bunlardır. Gene bu babta e, Şeyh'in getirdiği diğer bir hadiste şu Bu Ömer. Ömer'den geldi hadis radıyallahu anhu Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tutruni keme atratun Nasara ibni Meryem inneme ana abdun fekul abdullahi ve resulü. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdükleri gibi beni övmeyin. Benim için din ki ben Allah'ın kuluyum. Benim için deyin ki Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ın kulu ve Resulüdür Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden bugün Peygamber'in kabrine giden, Peygamber'e böyle nida eden insanlar, bunlar şirktir demiyorum, bunlar bidattır. Yani bu selef bunların bidat olduğunu söylemiş. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı zayıf hadisler var. Özellikle insanların kafasında karıştıran, kim beni ölümünde ziyaret etmişse, işte diriyken ziyaret etmiş gibidir vesaire vesaire. buna benzer nakillerdir. E, sonuçta şeriatta bir şey var kabre hitap edildiğinde, ölü ne yapar bu hitabı? Duyar. Peygamber sallallahu kabristana girdiğinde ne diyor? Esselamu aleyküm ya el-kâv-el-mûminin ve inne inşallah zikûm lâ Ey müminler diyarının sakinleri selam üzerinize olsun. Biz de size ulaşacağız. Yani peygamber hitap ediyor onlara ve onlar da bunu işitiyorlar. Aynı şekilde başka bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölü diyor kabre konduğunda yakınlarının ayak seslerini işitir diyor mesela yakınlanan ayak sesini. Buna benzer şeriatta varid olan birçok nas var, birçok hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüye selam verildiğini Allah ruhunu iade eder, o da cevaplar diyor. Ve veser veser yani çok hadis var. O yüzden gidip peygamberin kabrine yönelen, peygambere böyle nida eden insanlar bidata bulaşmışlardır. Çünkü beraberinde ne gelecektir? Allah muhafaza. Peygamberden isteme gelecektir. Peygamberden talep etme gelecektir. O yüzden Muhammed İbn Abdülvahat rahimehullah Mekke'yi Ele geçirdikleri zaman İslam şeriatını ilan edip devletlerini kurdukları zaman peygamberin türbesini Osmanlılar büyütmüştü. Süsler, müsler, Şeyh yıktırdı orayı. Bütün o süslerin. içeriden şeyler çıktı, kağıtlar. Rivayetler doğruysa Yavuz Sultan Selim'in bir kitabesi var. Yazısı var. Peygamber'e ümmetin halini şikayet ediyor. İşte şöyle yap böyle yap. Ümmetin şöyledir böyledir. O, o biz cihada gittiğimizde bize medetinle yetiş falan böyle şeyleri var sözleri var hepsi tarih bilgisidir ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz yani böyle bir sözü niye İbni Teymiye ve Muhammed bin Abdülham'a nispet etmiyorlar çünkü adamlar söylememiş en son söyleyecek ama onlar. e niye onlara nispet ediliyor çünkü Osmanlı'nın akidesi zaten buydu e daha önceki derslerinde de belirttiğimiz gibi bu insanlar dediğim gibi bu bidatla önce bidat Peygamber'e gelip şey yapıyorlar. E, Peygamber'e diyorlar Allah'a dua et. Allah işte senin şefaatini bize nasip etsin. Bizim günahlarımızı bağışlasın. Özellikle bir bedevi hadisi var. Kurtubi falan da tefsirinde nakleder. Bu zayıf rivayettir senet olarak. Akide'de zayıf rivayet ne olmaz? Hüccet olmaz. Bu gibi bidatlar nereye götürecektir? Bu gibi şirklere götürüp artık peygamberden istemeye, kabirlerden istemeye götürecektir. aspana bana Seala böyle bir şeyden ne yapsın? Bizim muhafaza etsin. Gene hmm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. İyyakum vel gulu sizi aşırılıktan sakındırın. Fe inne ma ehleke men kana Sizden öncekiler aşırılıktan dolayı helak oldular. Yani az önce nasıl bizden öncekilerin aşırını Allah nasıl anlattı? Lataghlu fi dinikum. Dininizde nasıl aşırı gitmeyin? Yani Meryem oğlu İsa'ya şey demeyin. Allah'tır, Allah'ın oğludur haşa demeyin. Allah'ın neyidir? Allah'tan bir ruhtur, Allah'ın Meryem'e attığı kelimesidir dedi. Gene İbn-i Mesud'dan gelen Müslümi e rivayet ettiği Halakal e, Aşırı gidenler e, Mutanabti'un Özür dilerim. E, aşırı gidenler helak oldular, aşırı gidenler helak oldular. Dediğim gibi bu aşırılıktan kasıt e, Hattabi'nin de belirttiği gibi Hattabi diyor ki buradaki aşırılık diyor, mutezilenin yaptığı gibi aklın, akılla hareket ederek Şeriatın bildirmediği meselelerde herhangi bir şey bize öğretmediği meselelerde akıllarını kullanarak ulaşamayacakları şeyle ulaşmaya çalışmalar. Çünkü Mutezile ne yaptılar? Akılcı oldukları için işte cevher nedir? Yok işte e, a, Allah Subhanahu taala nasıl Allah'ın artık zatında tefekküre başladılar. Artık mahlukatta, maddede böyle akıl akıl akıl en son nereye vardılar zaten? Küfre vardılar. Mutezile'nin çoğunluğu ne oldu? Felsefeci oldular. Örnek Farabi, İbn Sina, bunların kâfir olduğuna ümmet icma etmiş. İmam Gazali bir kitabında Farabi ile İbn Sina'nın küfrünün 24 yerde tekfirinin vacubiyeti gerektirdiğini söylüyor. Fada Batiniye kitabı var. Orada diyor ki İbn Sina ile Farabi 24 noktada onları tekfir etmek her Müslümana vaciptir diyor. Açık sözleri var. Niye bu insanlar buralara satmışlar? Akılla, akılla, akılla gide, gide, gide, gide ne yapmışlar? Felsefeye varmışlar. Felsefe de onları nereye götürmüş? Helaka götürmüş. Allah böyle aşırılıklardan bizi nasıl muhafaza eder. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öresinde sözlerinin güzelliğinde. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe ve